Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhaba ben Kenan Doğan. 15 günde bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Her programda olduğu gibi bu programda da... ...insan öykülerini sizlerle paylaşıyoruz... ...gerçek yaşamdan insan öykülerini... ...ve bu öyküleri öykülerimizin... ...kahramanlarından dinliyoruz... ...bugün de stüdyomuzda çok özel bir konuğumuz var... ...yaşam öyküsüyle bizlerle birlikte olacak... ...öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum... ...sevgili Mehmet Hilmi Eren Bey'e... ...çok sağ olun programımıza konuk olmayı kabul ettiniz... ...bugün stüdyomuzdasınız. ...rica ederim ben de davetiniz için teşekkür ediyorum... ...Mehmet Hilmi Eren'in... ...hikayesi nerede hmm. ne zaman... ...nasıl başlamıştır desem... ...tamam... ...nasıl anlatırız... ...peki... 1981 Kırıkkale doğumluyum ama çocukluğum, ilkokul, ortaokul, lise yaşamım, hayatım İstanbul'da geçti. Üniversite 2002 İstanbul Üniversitesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezuniyetimle tamamlanmış oldu. İstediğim, arzu ettiğim bir bölümdü, ilk tercihimdi, bilerek ve bilinçli şekilde kazandım. İnsanlara ulaşmak özellikle arzumdu. Muhteşem. Buyurun. Kısaca bir özet yapıyoruz aslında Hı. ama birazcık daha şimdi detaylı girelim istiyoruz. Tamam, tamam. Dolayısıyla Kırıkkale'de doğdunuz. Ee, aileniz iş için mi oradaydı yoksa Kırıkkaleli miydi? Hı. Annem babam Kırıkkaleli. Yine İstanbul'da yaşarken abim İstanbul'da doğmuş. O burada doğmayı bilmiş ama ben o akra akraba ziyaretine gittiklerinde... Kırıkkale'de doğmuşum. İstanbul'da doğmayı da tercih ederdim işin açıkçası. Aynen. İstanbul'da mı yaşıyordunuz o dönemde? Evet, ailemde İstanbul'da yaşıyorduk. Yani en aslında yaşam. bir akraba ziyareti için evet. Kırıkkale'de dünyaya geldiniz. Evet. Doğum yeriniz o yüzden Kırıkkale evet. oluyor. Biz evet. de Kırıkkale'de yaşamıyorduk. Evet, evet. Peki İstanbul'a dönüyorsunuz. İstanbul'dayım Ailemiz, ee, aileniz, anneniz, babanız ne yapardı? Kardeşleriniz var mıydı? Annem ev hanımıydı hep. Ee, babam gazeteci, yazar, ee, kitap ve yazı işleriyle meşguldü. Babam özellikle çocukluğumda benim kitap okumamı çok isterdi, arzu ederdi. Hatırlıyorum mesela ilkokul dönemimde beni kitap okumaya teşvik etmek için kitap başına bir harçlık yöntemi geliştirdi. Kitap okumak buradan hep eğitimci olarak da söylüyorum zaten çocuklar için önemli bir mevzu, konu. Ben de para için kitap okumaya başladım herhalde. Zayıf yörümü o dönemde keşfetmiş benim. Ben de para kazanmak, harçlık kazanmak için kitap okuyorum. Hatta öyle ki günde 2-3 tane kitap bitiriyorum. Akşam geldi, dedi kitabın sayfalarını çevirip içinden kontrol yapıyor. çekediyor, Okuyup muymuş muyum, okumamış mıyım diye. Okuduğumu görünce de bana kitap başına parayı veriyordu. Bunu bir dönem devam ettirdi. Daha sonra dedi ki, yavrum dedi artık sana kitap başına para vermeyeceğim. İster oku, ister okuma. Ama ben ne yaptım biliyor musunuz Kenan Bey? Okumaya devam ettim. Beni bağımlı yaptı, beni kitaba bağımlı yaptı, alışkanlık halini yerleştirdi, tabiat olarak vücuduma, ruhuma yerleştirdi. Sonra çekildi kenara ve izledi. İyi ki de yapmış ve farklı alanlardan yani tarih alanından, felsefe alanından, psikoloji alanından daha küçük yaşta kitapları okutmuştu. Mesela Türk tarihini, Osmanlı tarihini ve diğer tarih kitaplarını falan ben hatırlıyorum kalın kalın ciltli kitapları ilkokul döneminde bana bitirtmişti. Ne güzel ne şanslıymışsınız. Evet, evet. Peki çocukluğunuz İstanbul'da nerede geçti? Zeytinburnu'da büyüdüm. Nasıldı o yıllarda Zeytinburnu? <gülüyor> Tabii sokak oyunları vardı. Top oynardık, sokakta oynardık. Ee, o zamanlar öyleydi. Şimdiki kadar betonlaşma gibi yoktu. Ben Gecekondular'ın binalara döndüğü dönemi hatırlıyorum. Ee, yine... Şanslı çocuklardansınız evet. yani. Aslında evet. o sokak kültürüyle yetişen, sokakta paylaşmayı öğrenen, evet. arkadaşlığı öğrenen... ...ve o sokaktaki e, ne diyeyim... Yaşamdan, arkadaşlıktan, Hı -hı. paylaşımdan beslenen şanslı bir nesil vardı diye düşünüyorum. Şimdi artık sokakta, aynen. İstanbul'da özellikle büyük şehirlerde ne yazık ki çocukları göremiyoruz. Ee, o yüzden şanslı addedebiliriz edebiliriz kendimize. Evet. Kendimi de dahil ederek aynen, söylüyorum. Bunu. Aynen, aynen. Ve kendi isteğimle hatırlıyorum. Ben para kazanmak istemiştim. Ee, Pazarcılara limon suyu satıyordum. Su satıyordum daha ilkokul dönemimde. Bunun da bana faydası oldu. Ee, aslında geliştirdi. Aynı dönem aslında... Biraz üniversite yaşamıma da yansıdı. Hafif bir atlama yaparak oradan bir bağ kurmuş olayım. Üniversitedeyim ve bir akrabam dedi ki kaç yaşındasın dedi. İşte 19 yaşındayım. Bak dedi 18 yaşında geçmişsin. Hala babandan harçık almamalısın deyince ben etkilendim. Sabahı zor ettim. Tahtakale'ye gittim. Bir portacı tezgahı aldım. Kokulu mumlar satın aldım. Sigara dumanını yok eden kokulu mumlardan aldım. Sonra akşam üniversite İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyim. Akşam Zeytinburnu depo durağında ha pardon ondan önce belediyeye gittim. Zeytinburnu belediyesi belediye amirin yanına gittim. Dedim ki ben üniversite öğrencisiyim. Sizler de yerel yönetimler olarak üniversite öğrencilerini desteklemelisiniz. Ama benim üniversite öğrenciliğimi yapacak kadar bir harçlığım yok. Ya bana bir burs verin ya da ben şurada şu noktada bir tezgah açacağım. Bana bulaşmayın. Bana karışmayın, ben harçlığımı çıkaracak kadar bir satış yapmak istiyorum. Ne tepki verdiler? Güldü falan ama not etti. Biraz da toleranslı davrandı o tarih için söylüyorum. Tezgahı kurdum, mumları diziyorum ama elim titriyor. Acaba bir tanıdık çıkar mı, bir gören olur mu diye. Heyecan yaptınız. Ut utanıyorum, Utanıyoruz, utanıyorum. Pek. Çekiniyorum ee, ve böyle yüzümü gizlemeye çalışıyorum. Sonra biri geldi, dedi ki ne kadar? Dedim ki işte tanesi bir lira ama aldığım fiyat... 25 kuruş bugünün fiyatıyla. Dedi ki üç tane ver. Aa dedim güzel. 25 kuruş aldım bir liraya veriyorum. Üç taneden şu kadar kazandım. Güzelmiş dedim. Ve bu devam etti. Faturasıyla da alıyorum bunu. Mum, müzik kutusu, böyle konuşan güller sevgililer gününde basıyorsunuz. İşte senin ne kadar sevdiğini söylüyorsunuz onu veriyorsunuz. Bunlar bana özellikle iletişim konusunda... Pazarlama konusunda çünkü eğitim sektöründe de bu var yani kendinizi bir şekilde sunmanız lazım aktarmanız lazım büyük katkı sundu ve ben o dönemden sonra bir baba harçlığı meselesini defterini kapatmış oldum. Aynı zamanda iletişim konusunda da sizi geliştirdi mi o? E, üniversite Tabii. döneminde sokaklarda e, o ürünleri satmak evet. bir yandan hem o e, heyecanı kırmak evet. daha girişimci e, olmanızı sağladı galiba. Tabii öğretmenlerime İstanbul Üniversitesi'ye hocalarıma malzemelerden satış yapıyordum yani kendi sınıfımdaki o kadar, o kadar. <gülüyor> hocalarımdan <gülüyor> öğretmenlere evet. hocalara satışa kadar giden bir yol. Evet. Peki şimdi birazcık daha geriye gidelim. Hı -hı. Üniversiteyle de bağlıya Hı -hı. bağlıya devam Hı -hı. ediyoruz. E, i̇lkokulu Zeytinburnu'nda okudunuz. Zeytinburnu'nda okudum. Gazi Paşa İlkokulu. Bakırköy'de İncilik Ahmet Hamdi Tanpınar. Lise Bakırköy Sabri Çalışkan. Nasıl bir lisesi. öğrenciydiniz öğrencilik yıllarında? Haylaz bir öğrenciydim. Ee, Dersler? Derslerde şöyle dinleyerek hallediyordum. İlave ekstra bir çalışma yapmıyordum. Derste babamın hep söylediği söz klasik işte ders derste öğrenilir meselesiydi. Ve evdeki kültür ortamı da beni geliştiriyordu işin açıkçası. Yani babamla sürekli bir kültür sohbetleri yapıyorduk. Bu noktada notlarım iyiydi, güzeldi ama haylazdım. Böyle sınıfı sabote eden ama aynı zamanda öğretmenlerin de sevdiği bir tipleme modelindeydim. Özellikle tabii lisede biraz daha bu haylazlık zirveye tırmandı ama son sene artık lise son, lise üçtü o zaman üç seneydi. Üçüncü sınıfa yaklaştığımda rehber öğretmenimin benim üzerimde etkisi oldu. Yani onun gibi olmak, güzel bir sunum yapıyordu. Seminer tarzı iyiydi, hitabeti iyiydi. Ben de onun gibi olmalıyım diye düşündüm. Tercihlerim de gazetecilik, hukuk ama hukuk filmlerde gördüğüm avukatlık tiplemeleri üzerinden yani konuşuyorsunuz kendinizi aktarıyorsunuz falan filan onun gibi olma heyecanıyla veya gazetecilik işte medya sektöründe olurum gibi veya psikolojik danışmanlık insanlarla iletişim içerisinde olurum. Ama en son tercihim de PDR psikolojik danışmanlık olmuştu. Yani aslında lisedeki öğretmeninizden etkilendiniz ve evet. onunla çok benzer bir alanı seçtiniz. Evet, aynen. Ve üniversiteyi kazandınız İstanbul Üniversitesi. Evet yine Haylaz İstanbul. bir öğrenci olmanıza rağmen İstanbul Üniversitesi'ni kazanacak evet. kadar da iyi bir puan aldınız. Evet. Peki üniversite başladı. Üniversite yılları nasıldı? Ne değişti hayatınızda? Üniversite yıllarında da yine aktif dergi çıkaran, kulüp kuran. E, o tarihlerde Kemal Alemdaroğlu vardı İstanbul Üniversitesi'nde. Bu işte başörtüsü yasağı dönemleri vesaire vardı. Ee, İstanbul Üniversitesi'nde tabi okurken o zaman da rektörümüz Kemal Alemdoroğlu. Hergele Meydanı o zaman çok aktif. Hergele Meydanı'nda olaylar var, kavgalar var, sopalar, dövüşler. O dönemi yaşadım. Yani eylemler, gerginlikler. Ee, bu dönemlere şahit oldum. Ee, onunla da beslendik. Yani siyasi yoğun bir atmosferdi o dönem. Ee, fakat... Üniversitede aktif dergi çıkaran, kulüp çıkaran, arkadaşları aktive eden, bir yerlere gidelim, bir şeyler yapalım diyen aslında şirketler için de geçerli bu. Alacakları öğrencileri daha stajyerlik döneminde görmeleri de önemli veya üniversite okuyan öğrenciler için seslenmiş olayım. Üniversite yaşamlarında aslında biraz kendilerini gösteriyorlar. Aktif olmaları, kulüplerde bulunmaları, dergi çıkarmaları, şirketlerle ve uzman kişilerle iletişim halinde olmaları aslında... Kendine Kendi gelişimleri atı. için çok daha önemli. Peki böyle aktif bir üniversite hayatı ve gün geldi üniversite bitti. Hı hı. Ne yaptınız sonra? Klasik tabii o zaman KPSS kaygısı bu dönemki gibi yok. İkinci kez devlet memurluğu sınavı yapılıyor. O zaman devlet memurluğu sınavı deniyor. Girdik ama yeterli bir puan alıp yine Zeytinburnu'da evimin yakınına geçmiş oldum. Zeytinburnu Ahmet Vefik Paşa yani ilk öğretim okuyla. Hayat o çemberde devam Zeytinburnu. Zeytinburnu bölgesinde devam etti. Oraya atandım 22 yaşındayım gencim okulda seminerler vermek istedim kendim dedim ki müdür beye kendim okulda velilere konuşmalar yapmak istiyorum kendim talep ettim tabi hatırlıyorum o tarihte müdürümüzde gelen velilere bakıyor yeteri kadar katılım yok veli katılımında hep toplantılarda sıkıntı olur. Ve başlıyordu işte biz sizin çocuklarınız için uğraşıyoruz, sizin için çırpınıyoruz, gayret ediyoruz. Siz ne yapıyorsunuz, gelmiyorsunuz bile. Kime diyor ama? Gelenlere diyor. Gelenlere. O gelenler de o azarı işitince bir daha gelmiyor gel, gel, falan gel. filan. <gülüyor> e, Ülkemizin o... genel evet, sorunu. Evet. Yani gelenlere bu varyansını etmek. Evet. Ben de katılımı nasıl artırırım diye bir takım yöntemler uyguladım. O tarihte hem işte kupon, bir duyuru metni, SMS, mesaj... Bütün yönleri arama bunları kullanarak aslında biraz katılımı da artırdık çok beğenildi daha sonra diğer okullardan talepler geldi ve farklı okullarda da seminerler vermeye başladım Ne semineri veriyorsunuz ne anlatıyorsunuz Anne baba eğitimleri anne baba tutumları çocukla iletişim ergenlik bunun gibi eğitimler evet. çocuğa yaklaşım yöntemleri hatta o tarihte boş geçen dersler var ...atanamamış öğretmenler çok fazla... ...eksik öğretmenler var. Boş geçen derslere de müdür yardımcıları... ...veya rehber öğretmenlerin girmesi isteniyor. Teknik olarak, resmi olarak rehber öğretmenin derse girmesi... ...yasak. Girmemesi lazım. Görüşme yapıyor çünkü. Hatta mahkemeye verenler oldu... ...girmemek için ama ben bunu... ...bir zenginlik, bir fırsat olarak gördüm. Kendimi geliştirmek adına girdim. İyi ki de girmişim. Çünkü öğretmen psikolojisi, sınıf psikolojisi... ...o sınıf atmosferini... ...orada yakalıyorsunuz. Haylaz denilen... ...asi denilen... ...sınıfı sabote edinen, ediyor... ...denilen çocukların aslında... ...lider özelliklerinin olduğunu... ...üstün zekalı, dahi, cinyas... ...çocuklar olabileceğini keşfettik. Nasıl? Daha sonra testler yaptım o çocuklara. Baktık ki çocuk... ...davranış bozukluğu gösteriyor ama... ...dahi seviyede bir çocuk. Çünkü... ...dersler onu kesmiyor, hafif geliyor, basit geliyor... ...çocuk da işi mizaha kabaraya... ...vuruyor veya sınıfı sabote etmeye... ...vuruyor. Bunları orada... ...deneyimleme fırsatım oldu... 3 sene ilk öğretim okulunda orada görev yaptıktan sonra bir liseye Kırımlı İsmail Üç Olcay Lisesi'ne atandım Zeytinburnu'nda Yine Zeytinburnu. evet, Soracağım. Yine Zeytinburnu <gülüyor> Peki ee, Ondan sonra Orada sadece bir sene e, idarecilik yaptıktan sonra e, Rehbörtmenlik yaptıktan sonra Zeytinburnu'nda bir rehberlik ve araştırma merkezi RAM merkezinin kurulması gündeme geldi RAM'lar her ilçede olan merkezlerdir Rehbörtmenlerin bağlı bulunduğu müdürlüktür Ben de daha 20, 24 yaşındayım, 25 yaşındayım. İstanbul'un en genç müdürü olarak Zeytinli Rehberlik Araştırma Merkezi'ne idareci olarak atandım. Kurucu müdür vasfıyla. O tarihte de devlet hemen isteyince masa, sandalye, bilgisayar biraz gecikmeli oluyor. Yaklaşık 1 milyon TL'ye aşkın, 1-1,5 milyon TL'ye aşkın bir bağış, destek bularak ...RAM'ın kuruluşunu gerçekleştirdim. Aslında hangi beceriyle? İşportajcılık becerisiyle. Satış becerisiyle. Oradaki edindiğim tecrübeyle oldu bu biraz. Ve o desteği hızlıca bulabildik. Aslında gidip kapıları aşındırıp... Tabii. Çevrenizden tanıdığınız Aynen. tanımadığınız kişilerden Böylesine bir merkez için destek istediniz Ve topladığınız bağışlarla belki araştırma merkezine aldığınız yardımlarla e, Yaklaşık bir milyonluk bir merkez Evet o tarihte bir trilyonluk Bir, trilyonluk bir, bir destek, destek e, oluşturduk sağladın. Aynen devlet kurumu aslında burası evet. Bu arada tabi askerlik serüveni oldu Kastamonu Gölköy Jandarma tabur komutanlığına Kısa dönem olarak 6 ay olarak asker için gittim Tabur ...RDM taburuydu Kenan Bey... ...RDM, rehberlik danışma merkezi demek... 5000 bin var. Askerler, ...aynen yani. problemli, sorunlu diye tanımlanan... ...uyuşturucu bağımlısı... ...hapisten çıkmış, farklı suçları olan... ...kişiler... ...bir revirde Asteğmen var... ...o psikolog... ...fakat ilk gittiğimde biraz sağlıklı gibiydi... ...çüreye çıktı, psikoloji ciddi bozularak... ...ayrıldı, katlanamadı, dayanamadı... ...tabur komutanı beni çağırdı... ...ben de onbaşıyım... Dedi ki burası devlet kurumu. Ben öyle özelden psikolog falan getiremem. Sen on başısın ama seni dedi başına getiriyorum komutan gibi. Bu iş sana ait. Kapıdan çıktım. Birçok kişi herhalde elini başına koyup eyvah derdi. Ben yes dedim. Yaşasın dedim. Mükemmel dedim. Harika bir şey bu dedim. Karşımda 5000 denek yani asker, bilimsel olarak evet bilimsel böyle. anlamda söylüyorum. Hani tecrübenizi geliştirebileceğiniz, onları gözlemleyebileceğiz müthiş bir fırsat ve orada hakikaten o bağımlık vesaire onu tecrübe ettim. Zeytununu ram daha sonra RAM serüveni devam etti. Askerlikten döndüğünüzde devam ettiniz. Devam etti. Bakırköy Rehberlik Araşı. Bu sefer Zeytin'dan çıktım. Bakırköy. Bayağı uzak olmuş Bakırköy. Gitmekte evet, evet. zorlanmışsınızdır diye düşünüyorum. Sizin için az daha uzaklaşayım ben. <gülüyor> bir, bir sene, Bakır, iki sene Bakırköy RAM Müdürlüğü'nden sonra... ...bir sene Beykoz'da engelli okul müdürlüğü yaptım. Orada da tabii farklı gelişen çocukların... ...özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların... ...o farklılıklarını gözlemledim. Farklı farklı kesimlerden aslında... Ee danışmanlık ihtiyacı duyacak kesimlerle bir araya getirme fırsatı sunmuş Aynen. ve bütün bunların sonucunda da eminim büyük bir zenginlik katmıştır Aynen. size. Aynen. Peki daha, daha sonra, sonra Bir sonra sene Beykoz'da okul müdürlüğü bu arada ismini vermemiş olayım üstün zekalarla ilgili bir derneğin kurucu başkanlığını yaptım. E, Türkiye geneli büyük bir kurumun onun başkanlığını yaptım ve üstün zekalarla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Yaklaşık 10.000 üstün zekalı çocuğun keşfedilmesini için bir projenin başında bulundum. Daha sonra Bahçeli Evler Rehberlik Araştırma Merkezi şu anda da Beşiktaş ilçesi Siz Rehberlik hala Araştırma devam Merkezi müdürüyüm, RAM müdürüyüm. Ram Ama e, STK olduğu için ismini söylememde bir yok. Şu anda da Ev Okulu Derneği'nin başkanıyım, onun başındayım. Dünyada yaygın olan homeskooling sistemleri ama tabii bu RAM serüveni içerisinde farklı bir olay oldu. Evet bütün bunları yaparken asıl sizi bulmamıza sebep Hı -hı. olan e, ilgimizi çeken konuda bu programda kentin gizli öykülerinde sizinle yolunuzun kesişmesinde sebebi olan farklı bir gün var an var aslında kırılma anı Hı -hı. ve bir gün dediniz ki. ...ben farklı bir şey, bir şey yapmam yapayım. lazım... ...ne yaptınız, tamam. ne düşündünüz ve oldu? Ne Neden oldu? oldu? Zeytin Nuram'dayım... ...zaten o güne gelene kadar okullarda... ...anne baba, aile eğitimleri, seminerleri yapıyorum... ...Zeytin Nuram'da da artık RAM müdürüyüm ya... ...hani biraz daha vasıf var, sıfat var falan... ...okullara gidiyorum... ...anne baba seminerleri diye... rolapları hazırladık, afişleri hazırladık... ...salonlardayız... ...katılım güzel Kenan Bey... ...ilgi alaka güzel, can kulağıyla dinliyorlar... ...alkışlar patlıyor... ...ama bir sıkıntı var, bir problem var... Katılımcıların hepsi tek bir cinsiyete ait. Anneler Kadını, geliyor. Kadınlar, kadınlar var, geliyor. anneler var. Babalar yok ortada. Dedim ki benim babalara da ulaşmam lazım. Hocam haklısınız dediler ama gelmiyorlar. Biz deyince de etkisi olmuyor sizden duyduklarımızı aktarınca. Uzmandan duymaları lazım. Düşündüm nasıl ulaşırım yani bu babalara eğitimin içerisine biraz daha nasıl katarız? Biraz daha söylenmesi gerekenleri nasıl ulaştırırız? Babaları nerede buldunuz? Türkiye'deyiz, ülkemizdeyiz. Türkiye gerçeği var. Ülkemizin yüzde 60-80 arası benim tahminime göre babaların e, hepsi her hafta bir gün bir yere gidiyor, bir saatliğine her Cuma günü Cuma namazına gidiyorlar. Ben de Müftü'ye gittim, Zeytun'un Müftüsüne. Düşüncemi anlattım, dedim ki bu babalar bizim davetimize gelmiyor ama sizin davet daha kuvvetli, oraya fazla bir katılım var. <gülüyor> babalar orada. Babalara ben dedim aile eğitimlere vermek istiyorum. Sizin gibi güldü o da. Hocam dedi olur böyle şey. Siz de ne mezunsunuz? Ben dedim psikolojik danışmanım. İlahiyatçı olmayanları konuşturmuyoruz hocam dedi. Ben de gittim hemen o yaz açık öğretimden ilahiyata kaydoldum. Anadolu Üniversitesi'nden. İlahiyatı iki yıllık ön lisans Arapçayı da vererek ama bitirdim. Daha sonra da il müftüsü İstanbul il müftüsü o zaman Mustafa Çağrıcı onun yanına gittim. Düşüncemi anlattım. Dedim ki böyle böyle bir projem var. Ne dersiniz? Ben babalara Aile ve babalık eğitimi vermek istiyorum. Cuma vaaz yerine çok beğendi. Harika bir düşünce bu dedi. Ne güzel dedi hem psikolojik danışmansın hem ilahiyatçısın olur dedi. Bana bir valilik izni olur'u yazdı. 2010 senesinde başladı bu çalışma. 2010 senesinde iki buçuk sene o aralıkta bir boşluk oldu. Çünkü onun için söylüyorum. Zeytinburnu Bakırköy ve çevre ilçelerdeki yakın ilçelerdeki her camide... Her cuma gidiyorum takım elbiseyle kravatımla projeksiyonu kuruyoruz. Aziz Cami, cemaat diye başlıyorum. Camiye projeksiyonu evet, kuruyoruz. Evet, Aziz cemaat diye, diye başlıyorum. Başlayan... O tarih aralığında 450 bin civarında babaya babalık eğitimi verdik. Tek bir şikayet gelmedi. bunun bir altını çizelim bence. Hı -hı. E, okulda e, rehberlik araştırma merkezlerinde Hı -hı. E, anne baba eğitimleri düzenliyorsunuz. Hı -hı. Velilere yönelik. Hı -hı. Çocukların Hı -hı. ebeveynlerine yönelik ve genelde bu eğitimlere katılanların tamamına yakını annelerden oluşuyor. Kadınlardan oluşuyor. Hı hı. Ve siz de diyorsunuz ki bu babaları bir yerden bulmalıyım. Hı hı. Nereden bulurum? Nereden bulurum? derken cuma günü, cuma namazına gittiklerini bildiğiniz Şimdi. için camilerde bulurum. Bari camilere gidip hı hı. kendilerine bu eğitim vereyim diyorsunuz. Ama müftülük size diyor ki ilahiyat mezunu olmazsanız camide vaaz veremezsiniz. veremezsiniz siz de yani. gidiyorsunuz ilahiyat okuyorsunuz. Evet. Sonra il müftüsüne gidip ilahiyat okudum. Psikolojik evet. danışmanım ben babalar ulaşacağım diyorsunuz. Evet. Ve kaç bin baba dönem kadar? O gün 2010-2013 arası 450 bin. Sonra tabi aradan yıllar geçti. Ee, bir boşluk oldu. Ben Bahçeli e geldim. Farklı bir müdürlük durumu var. Tekrar onay alınması lazım. O süreç bir akamete uğradı. Bir boşluğa uğradı. Ben de tekrar yeni il müftüsü atandı. Bir haber saldım. Böyle böyle bir proje var. Düşünülür mü diye. il müftüsünün ...İstanbul Pütüsü'nün tekrar yanına gittim. Geçmiş tarihteki örnekleri aktardım. İmamların bazılarının geri bildirimlerini kendisine söyledim. Çok beğenildiğini falan. Sağ olsun o da sıcak baktı. Ve yeniden bir olur yazdı. 2019 senesinde Ocak'tan itibaren bu Aralık sonuna kadar yeni bir olur aldım. Bu sefer 39 ilçede İstanbul'un her ilçeden bir iki cami. Ve dedim ki ben seçeceğim ama bana müsaade edin. Orada da hep merkez camilerini, büyük camileri, kalabalık, kalabalık camileri özellikle tercih ettim. Mesela işte e, Zincirlikuyu Cami'nden tutun Teşvikiye Cami'ne varıncaya kadar böyle farklı camilerde de e, bu konuşmalar yapıldı. Tekrar bu serüven başladı. Bu, Tekrar. Bu sayılar 450.000'e dahil mi? Değil, değil, değil. değil. 500, 500 bini net geçti toplamda bu bu seneki çalışmalarla beraber. Yani İstanbul'da yarım milyon baba evet. eğitim aldı. Evet. Camide. Evet. Cuma günleri, Cuma vaazı. Evet. Ne gibi geri bildirimler geldi onu söyleyeyim. Hem ne gibi geri bildirimler geldi hem de yavaş yavaş programımızın sonuna tamam. geliyoruz. O yüzden hızlıca toparlamanızı da rica tamam. edeceğim. Ee, bugün ne yapıyorsunuz, ne yapmaya devam ediyorsunuz ve ne yapacaksınız onu da merak tamam. ediyoruz. Tamam, Hızlıca toparlarsanız Hemen toparlıyorum. Sevdim. Ben profesörüm. Ben bugüne kadar her Cuma geliyorum. Duyduğum en anlamlı konuşma diyenden tutun. Ağlayarak... Sarılandan tutun. Ben çocuğuma neler yapmışım diyen. Çünkü orada sevgiden, çocuğa yaklaşımdan, babalığın öneminden çok farklı konulardan bahsediyoruz. Ee, dediğim gibi ve her cuma çıkışı bir 200-250 kişi etrafıma toplanıyor. Tabii e, işin esprisi hiç cumada kaçırmıyorum. Her cuma <gülüyor> <Öylece>. <gülüyor> bu şekilde devam etmiş oluyor. Şu anda değerli dinleyicilerimiz de bilsin arzu ederim. E, Türkiye'nin ilk ve tek ev okulu derneğinin... Dünyada yaygın olan Home Vakfı'nın aynı zamanda başkanıyım. Ev Okulu Derneği'nin de bu tür eğitim çalışmaları var. Sosyal çalışmalarımız çok fazla. Halka yönelik, kamu bilinçlendirme yönelik de orayı da takip etmelerini çok arzu ederim. Ben de Açık Radyo nezdinde şahsınıza Sayın Kenan Doğan olarak sizlere de çok teşekkür, Biz teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz size. Nedir peki bundan sonrası için Hayaliniz nereye gitmek istiyorsunuz Ne yapmak istiyorsunuz Evet şöyle bunu bir ülkü bir amaç uğruna yapmıyorum Yani bir kariyer dolayı, mantığıyla Yapmıyorum Bu cami çalışmalarını devam ettirmek istiyorum Bu çok talep de ediliyor Tekrar tekrar da isteniyor Eğitim alanında devam etmek istiyorum Özellikle ev okulu derneği kanalıyla da de. Ailelere ve anne babalara ulaşma misyonunun önemli olduğuna inanıyorum O geri bildirimler zaten bizi besliyor Bu yolda yine devam edeceğiz Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk Sağ oldunuz olun. Yaşam öykünüzü bizimle paylaştınız Sağ olun iyi ki varsınız demek istedim Teşekkürler Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Mehmet Hilmi Eren'di Ve Mehmet Hilmi Eren e, gerçekten bu ülkede herhalde çok az insanın aklına gelecek bir yöntemle e, Okullarda madem ben annelere ulaşıyorum sadece babalara ulaşamıyorum deyip Cuma namazlarında Cuma vaazlarında babalara gidip Ebeveyn eğitimleri baba eğitimleri Anne baba eğitimleri veren Bir psikolojik danışman Ve bu uğurda bu fikir aklına düştüğünde Aslında içindeki o tutku Kendisini ateşledi ve o tutkunun peşinden giderek Olmaz yapılamaz nedendiyse Hepsini tek tek aşarak Bunu başardı İlahiyat mezunu olmazsanız Cuma vazına çıkamazsınız dendiğinde peki gider okurum o zaman deyip gidip ilahiyat okuyan bir psikolojik danışmandı. Biz yeter ki isteyelim yeter ki iyi bir şeyler yapmayı diye kendimize hedef koyalım ve buna inanalım. Yaptığımız şeyin etkisine inanalım. En de sonunda o içimizdeki tutku bizi bir yerlere götürüyor. Bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. İki hafta sonra saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde yine bir salı günü sizlerle birlikte olacağız. Sizler bizim, benim de anlatmak istediğim yaşam ökümü var derseniz Kentin Gizli Öyküleri programının sosyal medya hesaplarından, Instagram'dan ve Facebook'tan bizlere ulaşabilirsiniz ve yaşam öykünüzü programda anlatabilirsiniz. Ben Kenan Doğan ve Teknik Masa'daki arkadaşım Barış Demirel. İki hafta sonra salı günü tekrar görüşünce dek hoşçakalın. Kentin Gizli Öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları